İnna hâzâl Qur'ân yehdi lillâtihi aqâm ve yebşırûl müminîn ve yebşırûl müminîn lâzîn yâmlûn ıssâlihât ân lâhum Bismillahirrahmanirrahim Bugün Kur'an-ı Kerim'in 80. Suresi Abese Suresi Üzerinde konuşacağız. Abese Suresinin Bize vermek istediği Mesajlardan bahsedeceğiz. Tefsir edeceğiz inşallah. İlk kelimesinden Dolayı Abese ismi ile anılır. İçinde geçen Sa'ha kelmesinden dolayı Sa'kha suresi diye de yine sefere kelmesinden dolayı Sefere suresi diye de anılır. Yani meşhur ismi Abese'dir ama başka isimleri de vardır. Bu surenin sebebi nüzulü İbn-i Mektum isimli bir sahabidir. Allah onlardan razı olsun. Hazreti Aişe annemizin aktardığına göre ama Hazreti Ayşe bunu başkalarından duyarak veya peygamberimizden duyarak veya bizzat İbni Ümmü Mektum'dan duyarak bu olayı anlatıyor. Çünkü bu olay olduğunda henüz henüz Hazreti Ayşe e, oldukça küçük. Belki de henüz doğmamıştı olabilir. E, çünkü bu Mekki bir sure, Mekke'de olan bir olay üzerine nazil olmuş. İbni Ümmü Mektum ama bir sahabidir. Bazı rivayetlere göre sonradan gözlerini kaybetmiştir. Bazı rivayetlere göre de anneden ama olarak doğmuştur. O yüzden de annesine Ümmü Mektum, Mektum'un annesi. Mektum gözleri kapatılmış, görmeyen anlamındadır. İbn Mektum da ama'nın annesi anlamındadır. O yüzden annesine bu isim kendisinden dolayı verilmiştir. İlk ee, ilk Müslüman olanlardandır. E ee, ilk sahabelerdendir. Medine'ye ilk hicret edenlerdendir. Ee, peygamber Aleyhisselam'ın da müezzinlerindendir. İbn Ümeymektum İb bir gün Mekke'de Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gelip "Ya Resulullah bana yol göster, beni irşad et." Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret derken, o esnada Peygamberimiz Kureş müşriklerinden ileri gelenlerle meşgul olduğu için, Resulullah bundan rahatsız oldu. Yani Ebu Cehil gibi, Velid bin Mughire gibi, Nadir bin Haris gibi, müşriklerin en ileri gelenlerine İslam'ı tebliğ ediyordu. Eğer onlar Müslüman olacak olsalardı bütün Mekke kolaylıkla Müslüman olabilirdi. Böyle düşündüğü için Resulullah Aleyhisselam İbn Ümmü Mektum'un o esnada bu gayretlerine ket vuracak böyle bir harekette bulunmasından dolayı rahatsız oldu. Bak, hoşuna gitmedi bu. Bunu çünkü İbn Ümmü Mektum da durmadan tekrar tekrar söylüyor. Gözleri de görmediği için yani her ne kadar gözleri görmüyorsa da Resulullah'ın konuşmasından kimlerle muhatap olduğunu az çok tahmin ediyordur. Bu esnada İbni Mektum Müslümandır. Yani henüz İslam yeni tebliğ edilsin diye gelmiyor peygamberimize. Allah'ın sana öğrettiği yeni ayetlerden bana da öğret diye başka ayetleri okumasını istiyor. İşte bunun üzerine Resulullah ona çok iltifat etmiyor. Ebu Cehil'le öbürleriyle uğraşıyor. Onlara dini tebliğ etmeye çalışıyor. Dolayısıyla da Cenab-ı Allah bu manada Resulullah'ı uyarıyor. Yani bu ama Müslüman sana hidayetten nasibini almak isteyerek gelmişken sen kolay kolay da hidayete eremeyecek olan bu insanlarla uğraşma. Böylesi durumlarda öncelikle hidayete yakın olan, hidayetin içinde olanlara tebliğini yap anlamında Peygamberimizi Cenab-ı Allah uyarıyor. Yani bir de e, tabiri caizse biraz ağır ifadelerle uyarıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu ve buna benzer 10-15 tane ayet var. Hz. Peygamber'in uyarıldığı ayetlerdir. Biz bunlara itap ayetleri deriz. Muatebe, uyarmak. itap uyarı demek. Uyarı, yani dikkatli ol, yanlış yapma anlamında ayetlerdir. Birisi budur mesela o uyarı ayetlerinden, itap ayetlerinden birisi. Bir başka ayet-i kerimede mesela Peygamber aleyhisselam Bedir'de esir alınanlara karşı fidye Hükmünü vermişti orada da Cenab-ı Allah onu uyardı mesela. Bir başka ayet-i kerimede bir sefere giderken bazı münafıklar sahte mazeretler üreterek mazeretleri olmadığı halde izin istediler. Peygamberimiz onlara da izin verdi. Niye izin verdin gerçek yüzleri tam belli olmadan gibi böyle Resulullah'ın uyarıldığı ayetler var. Bu itap ayetleri bir taraftan Resulullah'ın uyarılışını gösterirken, bir taraftan da Kur'an-ı Kerim'in Resulullah'ın kendi eseri olmadığını, Allah'ın eseri olduğunu gösteren alametlerden birisidir. Yani farz-ı muhal, Batılıların, müsteşriklerin, Hristiyanların, Yahudilerin iddia ettiği gibi Kur'an, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kendi eseri olsaydı, onlar öyle diyorlar ya, bu Allah'tan gelen bir vahiy değil diyorlar. Hazreti Muhammed bunu kendi uydurdu Allah'ın kitabı diye. Tevrat'tan, İncil'den bir takım istifadeler etti. Kendine göre onlara ilaveler yaptı. Bu Allah'ın kitabıdır dedi. Kendi kendi kitabıdır demek istediler, isterler. Farz-ı muhal imkansız ama, Farz edelim ki bu peygamberimizin kendi kitabı. Hiçbir insan kendi kitabında kendine kızmaz. Kendini uyarmaz. Kendini ayıplamaz. Halbuki bu kitapta 10-15 kere Hazreti Peygamber aleyhisselam ayıplanmaktadır ve uyarılmaktadır yani. Uyarılıyor yani sonuçta. Bu da bu vesileyle söylemiş olalım. Abese suresi de bu uyarlardan birisidir. Bir rivayette Buyuruluyor ki Cebrail aleyhisselam bu sureyi Hazreti Peygamber aleyhisselama getirdiğinde okumaya başladığında Abese ve diye okumaya başladığında Resulullah aleyhisselamın yüzü bembeyaz oldu. Yani ürktü, korktu. Ama sonunda fakat şöyle yap diye bir ifade geldiğinde ileride gelecek o ifade. Yani e, o zaman Resulullah rahatladı. Yani bu Cenab-ı Allah'ın evet böyle yaptın ama artık böyle yapma anlamında bir affını da ifade eden bir ifadeydi. Demek ki bu i̇bn Ümmü Mektum'dan dolayı nazil olan bir suredir. Ve bu yüzden de Resulullah i̇bn Ümmü Mektum'la karşılaştığında Cenab-ı Allah kendisinden dolayı beni uyaran sahabi diyerek onun hatırını sorar ihtiyacı olup olmadığını sorar ona iltifat ederdi sonuçta bu bir taraftan da İbn-i Ümmü Mektum'un Allah Teala katındaki değerini de gösteriyor Hazreti Hatice'nin dayısının oğlu olduğu rivayeti var Hazreti Hatice'nin dayısının oğlu yani dolayısıyla peygamberimizin de yakınlarından birisi Peygamberimiz Aleyhisselam buna çok değer verdiği için bazı savaşlara gittiğinde o Mekke'de, Medine'de kendi yerine İbn-i Mektum'u vekil bırakırdı Resulullah'a vekalet ederdi ve o da Resulullah adına insanlara namaz kıldırırdı yani önemli bir şey, valiliği veya devlet başkanının vekilliğini ona bırakırdı. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, ben Kadisiye Savaşı'nda, Hazreti Ömer zamanında oldu biliyorsunuz bu savaş, Kadisiye Savaşı'nda İbni Ümmü Mektum'u zırhlar içerisinde bir bayraktarlık yaparken gördüm. Yani ama birisinin bir savaşta, İranlarla yapılan savaşta bulunmuş olması da bir keramet gibi yani gözleri görmediği halde gönül gözüyle savaşıyor. Bazı rivayetlerde bu savaşta şehit olduğu, bazı rivayetlerde de Medine dönüşünde şehit olduğu, öldüğü ifade edilir. Resulullah'ın müezzinlerinden idi. Birisi Bilal-i Haberşi idi, birisi de İbn-i Ümmü Mektum'du. i̇bn Ümmü Mektum gözleri ama olduğu için biraz namazı erken okurdu, sabah namazını özellikle ezanını onun için de Resulullah daha çok Bilal-i Habeşi'nin ezanını beklerdi. İkisi peş peşe ezan okurlar. Hani bazı yerlerde sabah bir erken ezan okunur, bir de ikinci bir ezan okunur. E, hacca umreye gitti, gittiğinizde de görmüşsünüzdür. Bir ilk, va va yani ilk vaktin girişine haber veren bir ezan okunur. Sonra da namaza başlanacağına haber veren bir ezan okunur. Resulullah Aleyhisselam zamanında da Allah alem böyle bir şey vardı, oradan kalma bir şeydir. Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevalla. O yüzünü ekşitti. Erzumda yüzünü döktü derler, değil mi? Yüzünü döktü derler. Dökmek tabirini kullanır, bu mecazi güzel bir ifadedir. Yüzünü buruşturdu, yüzünü ekşitti, ee, rahatsızlığını ifade etti ve tevalla. Ve sırtını arkasını döndü. iltifat etmedi. Halbuki peygamber aleyhisselamın şöyle bir güzel ahlakı vardır. Birisiyle konuşuyorsa veya birisi Resulullah'a konuşuyorsa Resulullah bütün vücuduyla ona yönelir. Yani ona ciddiye aldığını, onu dinlediğini ifade etmek için bu bir güzel ahlaktır. Yani omuzuyla, sırtıyla dinlemez kimseyi. Bizzat yüzüyle dinler. Bu bizim için de bir örnektir yani. Bizim de herhangi bir insanı dinlerken öyle dinlememiz lazım. Yani din ciddiye almamız lazım. Her ne olursa olsun yani. Yüzünü ekşitti ve sırtını döndü. İltifat etmedi. Enca'ahul ama. O ama geldi diye. İşte bu bir itap. Ve ma yudrike Burada önce o diye peygamberimizden bahsediyor. O yüzünü ekşitti ve arkasını döndü. Bir ama o ama geldi diye. Sonra bizzat hitap ediyor. Ve maydrike allahu yezekka. Ey sevgili peygamberim, ne biliyorsun? Belki de o tezekki edecek, temizlenecek. Senin söylediğin şeylerle, okuduğun ayetlerle nefsi daha çok temiz hale gelecek. İmanı artacak, ruhu temizlenecek, eksiklerini giderecek. Yani etki senin söyleyeceğin şeyden etkilenecek yani. Ev yezzekkeru veya öğüt alacak. Senin verdiğin öğütü ciddiye alacak, düşünecek, tefekkür edecek. Fetenfa'hu zikra ve bu öğüt ona fayda verecek. Bu hatırlatma ona fayda verecek. Ama o istina gösteren, yani ihtiyacı yokmuş gibi davranan, senin söylediğin şeyleri ciddiye almayan, seni ciddi olarak dinlemeyen, senin söylediğinden etkilenmeyen o kişilere gelince, sen ona yöneliyorsun, ondan bir ses gelsin, o bir karşılık versin, istiyorsun ve maale ki onun temizlenmesi hidayete gelmesi şirk kirinden arınması senin görevin değil. sana ne o arınması arınmasın. Yani senin görevin tebliğ etmektir, bildirmektir. O da ister bundan alınır, ister alınmaz. Yani ortada iki kişi var. Bir taraftan sana yönelmiş, bilgi isteyen, hidayet isteyen, temizlenmek için bir yol isteyen, vazu nasihat isteyen ve bundan etkilenecek olan birisi var. Gözleri görmeyen birisi, fakir birisi, garip birisi. Öbür tarafta da bundan etkilenmeyecek ama senin etkilenmesini istediğin birileri var. Kureyş'in ileri gelenleri. Ebu Cehel, Cehil var, onların içinde Velid bin Muğire var, Nadir bin Haris var gibi bir grup var yani. Bunlar müstahni davranır. Müstahni davranmak zengin, bir tarafı fakir, bir tarafı zengin manası da var bundan. Yani İbn-i Mektum garip <gülüyor> ve fakir, öbürleri zengin ve kibirli. Onlara tebliğ yaptığında onlar bu zenginliklerinden ve kibirlerinden dolayı müstani davranırlar. Yani ihtiyaç hissetmezler. Böyle bir şeye gerek duymazlar. Sen hidayeti, dini, imanı anlatıyorsun. Onların bu, bu tarakta bezi yok yani. Onlar böyle bir şey istemezler. Tabi burada müfessirimiz diyor ki bu Direkt zenginlikle alakalı gibi görünüyor ama her zaman zenginlikle alakalı değildir. Bazen zengin olmadığı halde fakir bir takım insanlar da hidayetle ilgili bir şey söylediğinizde, onları dini tebliğ edip Allah'ın yoluna çağırdığınızda onlar da kendi kafalarınca müstani davranabilirler, öyle insanlar var. Yani hep zenginler dinin dışında değil, bir sürü fakirler de Dinin dışındalar Onlar da müstahni davranırlar Bu artık hidayetten nasip meselesi O eğer Senin söylediğinden Temizlenmiyorsa O müşriklerin ileri gelenleri Teskiye olmuyorlarsa Öğüt almıyorlarsa Sana bir şey yok Sana bir sorumluluk yok yani peygamberin görevi esas görevi nedir? Tebliğ etmektir. Sen tebliğ edersin, anlatırsın. Hidayete eren erer, ermeyen ermez. Ermeyen ermez. Ve emma men caeke yes'a Ama öbür tarafta sana koşarak gelen birisi var. Sana koşarak gayretle gelen birisi var. İbni Ümmü Mektum. Ve aynı zamanda korkarak bir taraftan da korkuyor. Haşret duyuyor. Bu Allah'tan korktuğu için sana koşarak geliyor. Şöyle bir ihtimal de var. O müşriklerin kendisine zarar vermesinden kork korktuğu halde geliyor sana. Çünkü bu olayın olduğu dönem Mekke dönemi. Mekke'de de müşrikler hakim her şeye hakimler. Müslüman olanları Resulullah'ın yanında yer alanları dövüyorlar, sövüyorlar alay ediyorlar, istiza ediyorlar, işkence ediyorlar. Dolayısıyla insanlar kolaylıkla da gelip ben Müslümanım da diyemiyorlar. İbadetlerini gizli gizli yapıyorlar. Resulullah'a gizli gizli ulaşmaya çalışıyorlar. Böyle bir ortam. Korkarak derken bu manada kastedilmiş olabilir. Yani müşriklerin kendisine bir kötülük yapmasından korkarak ama korktuğu halde sana geliyor gayretle geliyor bir şey öğrenmek için geliyor. Fe ente anhu ama sen ondan yüz çeviriyorsun. Ona aldırmıyorsun. Onunla uğraşacak yerde başka şeyle uğraşıyorsun. Kella. Hayır hayır yanlış böyle yapma. Hayır böyle yapma. Bu kella o demek. Hayır böyle yapma. İşte rivayette biraz önce bahsettim ya Cebrail aleyhisselam bu kellaya gelince Resulullah rahatladı. Çünkü Cenab-ı Allah burada öyle yapma şöyle yap diyerek önceki yapılanın hata olduğunu söylüyor ama bundan dolayı bir cezalandırmadan bahsetmiyor. Alternatif olan yapması gerekeni bildiriyor. Kella inneha tezkira. Hayır hayır öyle yapma. Çünkü bu Kur'an sana gönderilen vahiy bir hatırlatmadır bir öğüt, bir vaaz-ı nasihattır. Tezkire, Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden bir tanesidir. Zekera kelimesinden gelir. Zekere zikretmek, anmak manasına gelir. Hatırlatmak, hatırlamak manasına gelir. Tefekkür etmek manasına gelir. Öğüt almak manasına gelir. Kur'an-ı Kerim şu manada bir hatırlatmadır. İnsanlara, ne hatırlatırsınız? Daha önce bilip unuttuğu bir şeyi hatırlatırsınız. Değil mi? Hatırlatma deyince unutulmuş bir şeyden bahsediyoruz demektir. Demek ki insanların unuttuğu bir şey var, onu hatırlatıyoruz. E, Peygamber aleyhisselamın o günkü insanlara anlattığı uluhiyetle ilgili, Cenab-ı Allah'la ilgili, ahiretle ilgili, hayatla ilgili gerçekler normalde onlara bir tür hatırlatma olarak bildirilmiş oluyor. Buradan şuraya gidebiliriz, şunu söyleyebiliriz. Aslında insanların fıtratında bu bilgiler var. İnsanın fıtratında Allah'a inanma duygusu var. İnsanın fıtratında, yaratılışında, ruhunun derinliklerinde, uluhiyet düşüncesi, Allah düşüncesi var. Ama bir şeyler yüzünden bu unutulmuş. Hayat unutturmuş Yanlış eğitim unutturmuş Yanlış arkadaş unutturmuş Siz o fıtratındaki Duyguları ona hatırlatıyorsunuz Kur'an bunu yapıyor aslında Kur'an insanın Normalde fıtratında olan bilgileri Yeniden uyandırıyor Onun için Kur'an'ın bir adla tezkiredir Femen şâe zekâra Dileyen onu tefekkür eder Onu hatırlar Ondan öğüt alır yani senin görevin ey sevgili peygamberim insanlara tebliğ etmek ondan sonra görev insanlara düşür. İsteyen ondan ibret alır isteyen de ibret almaz. Bu artık insanların sorumluluğundadır. Onun için Resulullah'ın siyerini, hayatını okuduğumuz zaman hiç kimseyi zorla Müslüman etmemiştir dikkat ederseniz. Yani hiç kimseye zorla Müslüman olacaksınız dememiştir. Araplara bile, normalde Arapların, Arapça bir Kur'an, kendi dillerinden bir kitap gelmesine rağmen, peygamber kendilerinden olmasına rağmen, o coğrafyada olmalarına, her şeyi görmüş olmalarına rağmen, onlara, ya Müslüman olun, ya burayı terk edin denmiştir. Onlar da, genelde Müslüman olmuşlardır yani. Ama mesela, Resulullah'ın hayatında şunu da görüyoruz. Mesela Hristiyan Araplar var mesela. Kassanil'ler var. Yemen'de Hristiyan Araplar var. Onlara illaki Müslüman olacaksınız denilmemiştir mesela. Cizye vereceksiniz. Yani İslam devletinin tebaası olacaksınız. Biz sizi koruyacağız. Siz de istediğiniz gibi ibadetlerinizi yapacaksınız. Yani Resulullah'ın hayatını okuduğumuz zaman hiç kimseyi zorla kılıç çekerek Müslüman ol diye Müslüman etmemiştir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de de bir başka ayet-i kerimede Cenab-ı Allah der ya, kim bu Kur'an'ı dinlemeyi murat ederse o dinlesin, sonra eğer inanmazsa, onu kendisini emin hissedeceği bir yere kadar götür, gönder diyor. Yani şunu demiyor, vur boynunu uçur demiyor. Ya dedi ki adam tamam dinledim ama ben benimsemedim bu dini. O zaman onu yani tehlikeli, kendisi için tehlikesiz zannettiği yere kadar falan memlekettir, filan memlekettir. Oraya kadar gönder. Yani kimse ona bu manada zarar vermesin. Ha, i̇rtidat meselesi bundan farklı bir şeydir. Onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Femenşa ezekerat Dolayısıyla dileyen Tefekkür eder, dileyen bunu hatırlar, dileyen Kur'an'ın bu öydünden ibret alır. Yani dileyen hidayete gelir, dileyen İslam yolunu benimser. Fi <fî> suhufi mukarrametin. Bu Kur'an çok değerli sayfelerdedir. Fi <fî> suhufi mukarrametin değerli sayfelerdedir. Suhuf sayfa kelimesinin çoğuludur. Kitap, kitapçık manalarını risale manalarına küçük kitap manalarına gelir. Hani biz peygamberlere gönderilen kitaplardan bahsederken İbrahim Aleyhisselam'a gönderilen suhuf, Teşit işte Aleyhisselam'a gönderilen suhuf, Adem Aleyhisselam'a gönderilen suhuf diyoruz ya. Yani sayfeler yani işte 10 sayfa, 20 sayfa o kadar küçük kitapçıklar anlamında. Büyük kitaba da suhuf denir. Mesela Kur'an'a biz mushaf diyoruz mesela. Mushaf bu kökten türetilmiş bir kelimedir. Yani sayfa sayfa olan bir kitap, sayfelerin bir araya getirilmesiyle, ciltlenmesiyle meydana gelmiş kitap anlamında mushaf diyoruz. Mükerreme yani kıymetli sayfelerdedir. Kur'an'ın yazılı olduğu şeyler kıymetlidir. Kur'an ilk defa nereden yazılı olarak geliyor? İlk yazıldığı yer levh-i mahfuzdur. Yani Kur'an'ın kaynağı Cenab-ı Allah'ın katındaki o mukaddes levhadır, levh-i mahfuz. Orada çok değerli bir yerdir. Oradan melekler yazarlar, meleklerin yazdığı o sayfalar da değerlidir. O sayfaları peygamberlere getirirler, vahiy katipleri yazarlar, vahiy katiplerinin yazdığı sayfalar da kıymetlidir. Dolayısıyla suhuf-u Kur'an'ın değerini anlatan bir şeydir. Merfu'atun. Merfuatın yani çok yüksek, kıymetli, değerli, yüce merfua değer verilmesi, yüksek tutulması gereken anlamındadır aynı zamanda. Onun için hani biz Kur'an'a saygı olsun diye hep göbekten yukarı tutarız ya, aşağı yerlere koymayız mesela. Özellikle bizim Anadolu insanının Kur'an'a saygısı da çok bambaşka bir şeydir. Hani hacca falan gittiğinizde görüyorsunuz bazıları başının altına koyup uyuyor mesela. O öyle, Bunu saygısızlık olarak yapmıyor ama onun saygı anlayışında o yok. Ama bizim saygı anlayışımıza bu ter terstir mesela. Biz Kur'an'ı aşağı bir yere de, elimizden aşağı bir yere de koymaz, yüksek yerlere koyuyoruz. Hep bu sevgi ve saygımızın bir ifadesidir. Burada merfu'a yani kıymeti yüksek. Değer verilmesi lazım. Yüksek tutulması lazım gelen sayfalardadırlar. Mutahharatın tertemiz sayfelerde dedirler. Mutahhara kelimesi la yemastuhu illa mutahharun ayetinden de hareketle o Kur'an'a veya Kur'an'ın yazılı olduğu şeye ancak temiz olanlar ellerini sürebilirler ifadesinden dolayı o burada bazen Kur'an'ın yazılı olduğu levh-i mahfuz kastedilir. Bazen Kur'an'ın kendisi kastedilir. Onun için biz genellikle abdestsiz Kur'an'ı el vurmayız. Bu da bir saygımızın ifadesidir. Bununla bir irtibatı olduğunu düşünürüz. Bir eydi seferatin elçiler elinde veya katipler elinde bulunan kıymetli, yüksek, değer vermesi gereken temiz, şerefli sahifelerdedir. O Kur'an-ı Kerim. Sefera katipler anlamında bu katipler levh-i mahfuz'dan Kur'an'ı istinsa eden melek katipler olabilir. Onlardan peygambere geldikten sonra yazan katipler olur. Hani peygamberimizin de Kur'an'ı yazan katipleri vardı. Sonradan yazan Kur'an hattatları olabilir. Hepsini de içine alan genel bir ifadedir. Yani sefera kiramin berara yani itaatkar, iyi, kıymetli elçiler elinde, kıymetli katipler elinde bir kitaptır. Kur'an'ın değerini, yüceliğini, kıymetini anlatan bir ifade. Yani Cenab-ı Allah önce Resulullah'ı uyarıyor. Diyor ki, sana gelen kim olursa olsun, önce onunla ilgilen, Hidayeti isteyene öncelikle hidayeti Kur'an'ı anlat. Müstani davranan, kibirli davranan, buna ihtiyacı yokmuş gibi olan öyle zannedenlerle çok ilgilenme. Onun önceliği yoktur diyor. Yani bu Mekke'nin ileri gelen müşriklerine, müşriklerin halindeki olan insanlarla ilgilenme. Biz bu ayeti günümüze intikal ettirirsek günümüzde de, Kur'an-ı İslam'ı anlatan insanlar için aynı şeyler geçerlidir. Yani e, buna değer veren insanlara bunu vermek, anlatmak lazım. Müstani davranan, hiç ilgisi ol, ilgisiz gibi davranan, kibirli olan, etkilenmeyecek olanlarla birinci derecede ilgilenmemek gerekir. Ayetten günümüz açısından da böyle bir <gülüyor> mana çıkartılabilir. İşte Cenab-ı Allah bundan sonra diyor ki: "Qutilal insanu." O insanlar kahrolsun. "Ma ekfera." Ne kadar da nankörler. Şimdi burada özellikle o insanlar derken Cenab-ı Allah'ın kastettiği çoğu müfessire göre kafirlerdir. Cenab-ı Allah burada kâfirlere beddua ediyor. "Qutilal insan" bir beddua cümlesidir. Beddua ediyor. Müfessirimiz de şöyle bir soru soruyor. Diyor ki, bedduayı biz insanlar ederiz. Cenab-ı Allah niye beddua etsin ki? Cenab-ı Allah bedduayı hak edeni helak eder. Sanki gücü yetmeyen birisiymiş gibi beddua değil mi? Gücü yetmeyen birisinin o anda ona beddua ederek Allah'a havale etmesidir. Allah'ın beddua etmesi normal olarak çok düşünülmez. Bu Arapça üslubu üzerinden onların nankörlüğünü anlatmak için kullanılmış bir cümledir, bir beddua cümlesidir ama onların ne kadar nankör olduklarını, hayata hayatı hak etmediklerini, aslında ölmeleri gerektiğini ifade eden bir Cenab-ı Allah'ın ifadesidir. <gülüyor> o insanlar kahrolsunlar, helak olsunlar, lanet olsun onlara. Ma ekferehu, Ne kadar da nankörler. Yani Cenab-ı Allah'ın bu kadar nimetlerinin içinde oldukları halde Allah'ı görmüyorlar. Nimetleri de nimetlerin sahibini de görmüyorlar. Min ey şey yani kibirleniyorlar, müstani davranıyorlar ya. Zenginliklerine güveniyorlar, güçlerine güveniyorlar, askerlerine, adamlarına güveniyorlar. Kendilerine bir şey zannediyorlar. Cenab-ı Allah da diyor ki, evet onlar kendilerini bir şey zannediyorlar ama, min ey şeyin halakahu. Allah onları neden yarattı? Bir düşünsünler. Hangi maddeden yarattı? Bir meniden. Meni nedir? Pis bir şeydir. Meni üzerinize bulaştığı zaman, onu temizlemezseniz namazınız olmaz. Yani temiz bir şey değil. Yani Allah onları değersiz, pis bir sudan yarattı. Evet onlara bir şeref verdi. O değersiz suyu bir kerem, kerim insan haline getirdi. Yani insan neden yaratıldığını düşünürse kibirlenmeye aslında mecal bulmaması lazım. Yani ne, Neden, niye kibirleniyorsun? Nereden yaratıldın ki kibirleniyorsun? Mesela hani şeytanda diyor ya ben ateşten yaratıldım diyor. Onu da topraktan yarattım diyor. Ateşten yaratılmış olmak bile bir kibir vesilesi değil yani. Neticede Allah'ın yarattığı bir şey. Minnutfe bir meniden pis bir sudan halagahu onu yarattı ilk defa yarattı sonra onu takdir etti, düzene koydu. Yani el verdi, kol verdi, göz verdi embriyo halinden döllenmiş yumurta halinden bir çiğnem et yaptı, sonra yavaş yavaş uzuvları belli oldu, sonra uzuvlar gelişti, her şeyle insana faydalı olan şeylere dönüştü. Yani Cenab-ı Allah onu ilk andan son ana kadar geliştirdi, takdir etti, düzene koydu. Yani insan bunu biliyor, insan bunu kendi yapmadığını biliyor aslında, değil mi? Kendi elinde olan bir şey değil. <Sessizlik> سُمَّسَّب۪ي لَيَسَّرَهُ Sonra da onu yola koydu Cenab-ı Allah Yolu ona kolaylaştırdı. Bazı müfessirler diyor ki bu yol anne karnından dünyaya gelen yoldur diyor. Tıbbi olarak deniyor ki çocuk anne karnında normalde ilk büyüdüğü zaman başı yukarı ayakları aşağı doğrudur rahimde. Böyle doğamaz çocuk. Böyle doğarsa o doğum zor olur. Doğacağı zaman Başı aşağıya geliyor, ayakları yukarı geliyor. Ve öylece kolayca doğuyor. Yani kolay doğmasını bu sağlıyor. Yani Allah kolaylaştırıyor. Bir kere anne karnından dünyaya gelişini kolaylaştırıyor. Dünyaya geldikten sonra büyümesini kolaylaştırıyor. Annesine süt veriyor, onu besliyor, büyüyor. Sonra gönderdiği peygamberler ve kitaplarla yolu kolaylaştırıyor, anlatıyor. Diyor ki işte bakın senin gideceğin yol yaşayacağın hayat şöyle bir hayattır. Cenab-ı Allah peygamberleri kitapları göndermemiş olsaydı biz ahirete giden cennete giden yolu bulamazdık. Ama o kitaplar sayesinde o yolu buluyoruz. Allah bunu da bize kolaylaştırdı yani. Sünme ematehu sonra yol bitti öldürdü Allah onu ematehu hayatını aldı. فَاَكْبَرَهُ Sonra onu kabre koydurdu. Yani burada da müfessirler diyor ki, Cenab-ı Allah'ın insana, o değersiz varlıktan yarattığı insana verdiği değeri gösteriyor. Cenab-ı Allah'ın insana verdiği değerin göstergelerinden birisi de, öldüğü zaman insanın kabre konulmasını emretmesidir. Yani insan gömülecek. Gömülmezse ne olur insan? hayvanlar gelir, Çürür, kokar. Dolayısıyla bu insanın şerefini, onurunu muhafaza eden bir şeydir. Yani öldüğü zaman bile insan kıymetlidir. İster o Müslüman ölüsü olsun, ister kafir ölüsü. Onun için eskiden beri hep insanlar normalde, normalde ölen insanlar gömülür. ha Bunun istisnaları var. İşte Hindistan'da yakılır, Avrupa'da yakılır. Bu sonradan icat edilmiş şeylerdir. Eskiden böyle şeyler yoktur. Çünkü hani Habil-Kabil kıssasını Kur'an-ı Kerim'den hatırlıyorsunuz. İlk defa bir karga vasıtasıyla Cenab-ı Allah Kabil'e kardeşini, öldürdüğü kardeşini nasıl mezara gömeceğini öğretmiştir. Onu bile bilemiyor insan. Ne yapacağını bilemiyor. Yani Allah yol göstermezse insan ölüsünü ne yapacağını bilemez. İşte göstermiş, oradan öğrenmiş insanlık bunu yani. Sün mehzaha anşara sonra da dilediği zaman Allah ne ne zamanı takdir etmişse onu yeniden diriltecektir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah insanın doğumundan itibaren yeniden dirilişine kadar hayatını ne yapmış olduğu 2 3 4 ayette özetlemiş oldu. İnsan hayatı bundan ibarettir. Doğum, gelişme, ölüm. Öldükten sonra da ölüm kabre konuş Diriliş. Orada da üç merhale var yani. Hepsini özetledi. Kella <gülüyor> Hayır hayır. Fakat fakat, yakti ma emereh İnsan kendisine emredileni hiçbir zaman yerine getirmedi. Tabi burada bahsedilen insan da yine yukarıda bahsedilen kafirlerdir. Kafirler hiçbir zaman kendilerine emredilerini yerine getirmediler. Allah onları böyle merhale merhale geçirerek yarattı. Birçok nimetlerle yüzle bıraktı. Ama insan Allah'ın kendisine emrettiği şeyleri yapmadı. Halbuki insan etrafına baksa, yerlere, göklere baksa, kendine baksa orada Allah'ın lütuflarını görür. Bu emirleri yerine getirmesi gerektiğini bilir. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki, Felyenzurul insanu ila taami. Hani nankör dedi ya yukarıda. Ma ekferahu, qutilal insanu ma ekferahu dedi ya. Yani kahrolsun bu kafir. Kafirler ne kadar da nankörler dedi. Şimdi nimetlerini hatırlatıyor. Nasıl nankör olduklarını hatırlatıyor. <gülüyor> Felyenzurul insanu ila taami. İnsan yiyeceklerine baksın. Yediklerine baksın. Nereden geliyor? Nasıl geliyor? اَنَّا سَبَبْنَا asaba. Hiç şüphesiz ki biz suyu gökten indirdik. Gökten su indirdik. Şarıl şarıl sular indirdik. Eğer su inmese insanın yiyeceği olmaz. Yani zincirleme olarak düşündüğünüzde su olmadığı zaman hayat olmaz. Şimdi mesela bu sene yağmur az yağdı, değil mi? Biz gene geçen senekilerle, az da olsa bu senekilerle idare ettik. Gelecek sene daha az yağdığını düşünün. Öbür sene daha az yağdığını düşünün. On sene böyle yağmadığını düşünün. Ne olur? Yiyecek bir şey bulamayız. Çünkü bitki olmaz, bitki olmayınca hayvan olmaz. Hayvan olmayınca et olmaz, süt olmaz... Hiçbir şey olmaz, ekmek olmaz, su olmazsa tahıl olmaz, meyve olmaz. Yani her şeyimiz neye bağlı? Suya bağlı. O su da gökten inecek olan su. Yani gökten su inmezse dereler akmaz, nehirler çağlamaz, kaynaklar kaynamaz. Bir müddet sonra hepsi çekilir gider, çekilir gider. Onun için Cenab-ı Allah önce suyu hatırlatıyor. Yiyeceğine baksın. Biz o yiyeceği meydana getiren suyu biz indirdik. sünme şakaknel arda şakkan. Sonra yeri şak şak yardık. Yani nasıl yardık? Bitkiler çıkarken yeri yararak çıktılar. Yani beton gibi bir toprak düşünün. Oraya attığınız bir tohum o zarif yani Bitki o zarif haliyle toprağa delip çıkıyor. Normalde delemez onu. Değil mi? De Ama her taraftan güller, çiçekler, ağaçlar, otlar yara yara yeri çıkıyor. Yani Allah Teala böyle bir özellik, böyle bir güç vermese o da çıkamaz yani. فَاَنْبَتْنَا Böylece biz yetiştirdik yetti, yetirdik. Fîhâ o yüzünde habben taneler yetiştirdik, tahıllar yetiştirdik. İşin özü tahıl, değil mi? Yani bir insan için, insanlar için en önemli yiyecek tahıl, tahıla dayalı olan yiyecekler. Ve ben ve üzüm, ve gazben ve yonca, bu da hayvanlara lazım, ve zeytunen zeytin ve nahlen hurma. Ve hadaika golben birbirine girmiş bahçeler, koca koca ağaçları, kalın kalın ağaçları olan iç içe girmiş bahçeler yarattık, meydana getirdik o su sayesinde. Ve fakiheten ve meyve, ve ebben ve otlar yarattık. Meta an lekum ve Hem sizin için hem de hayvanlarımız için. Yani bize de lazım bunlar, bunların bir kısmı bize ait. Bir kısmı hayvanlara ait. Burada Cenab-ı Allah üzüm diyor, zeytin diyor, hurma diyor. Sonra bir de meyveler diyor. Halbuki biz bunları da meyveden sayarız. Demek ki Cenab-ı Allah meyveyi ayrıca zikre diyor. Çünkü üzüm, hurma ve zeytin sadece meyve değildir, aynı zamanda gıdadır. Yani ayetteki bu sıralamada bir önem sırası da vardır. Önce insanlar için en önemli olan tanelerden, tahıldan tahıldan bahsetti. Ee, sonra üzümden bahsetti, hurmadan bahsetti, zeytinden. Yani insanlar için gıda olan, hayvanlar için o arada yoncadan bahsetti. Sonra bahçelerden bahsetti. Bunların hepsi önem sırasına göre sıralandı. Yani Cenab-ı Allah bu nankör olan insanlara böylece nimetler verip dış dünyalarına baktıklarında Allah'ı görecekleri delilleri buralarda bulacak iken nankörlük ediyorlar. Derken kıyamet kopuyor tabi ki. Yani ömür böyle devam etmiyor. Fe izâ câetis Dolayısıyla o saha'nın vakti geldiği zaman saha böyle korkunç ses Büyük bela geçen surede tamme geçmişti. Bu da aynı manadadır. Büyük bela manasında. O büyük belanın vakti geldiği zaman saha kelime olarak sert bir şeyin sert bir şeye çarpmasıyla çıkan ses demektir. Yani bu iki sert şey birbirine çarpıştığında büyük bir ses çıkar. Bunu böyle katladığınızda insanları rahatsız edecek kadar, insanları dehşete düşürecek kadar bir ses. Dolayısıyla bu sahaka, kıyamete işaret eden bir ses, kıyametin sesi de, sura ilk üfleniştir. Yani kıyametin, kopuşunu haber veren o sessin vakti geldiği zaman, kıyamet kop koptuğu zaman, insanlar artık bu dünyadan öbür dünyaya geçerler. Yevme o gün, Yefirul merumin ahihi o gün insan mahşer meydanında kardeşinden kaçar Halbuki bu dünyada kardeşine koşar Ha istisnaları bir tarafa bırakırsak normalde insan önce kardeşine koşar Onunla dertleşir ondan bir şey bekler o senden bir şey bekler Ama o gün bugün koştuğundan kaçarsın kardeşinden kaçarsın Ve ümmihi ve abihi Sonra annesinden, babasından kaçar. Sonra ve sahibetihi ve beni eşinden kaçar. Çocuklarından, oğullarından kaçar. Halbuki bu dünyadayken onun için en önemli olan bunlardı. Bunlar için bu dünya hayatındayken gerektiğinde hayatını bile verebilecek kadar onlara yakındı. Buradaki sıralamada da müfessirimiz diyor ki, kardeş önemlidir. Anne baba ondan daha önemlidir. Eş daha önemlidir. Oğullar daha önemlidir. Yani insanlarda böyle bir sıralama var. Onun için de o gün kişi kardeşinden kaçar. Hatta anne babasından kaçar. Hatta eşinden kaçar. Hatta oğullarından kaçar. Yani o sıraya göre. Niçin kaçar? Çünkü لِكُلِّمْ رِعِمْ İnsanlardan her biri için yevme izin o gün şe'nün yu'ni onu meşgul edecek diğerleriyle uğraşmaktan alıkoyacak diğerlerine bakmaya fırsat vermeyecek bir meşgalesi vardır. Yani kendi derdine düşmüştür. Kendi başının derdine düşmüştür. Başkasına bakacak hali yoktur. Dünyadayken olsaydı kendi başının derdine bile düştü onlara giderdi ama oradaki bu başının derdi o kadar büyük ki hiç kimseyi gözü görmüyor bir bu türden bu yüzden onlardan kaçar 2 onlara hesap vermemek için onlardan kaçar yani kardeşi der ki sen benim hakkımı vermedin yok bana şöyle haksızlık ettin anne babası der ki ana baba hakkını yerine getirmedin Şöyle yanlış yapsın, hanımı der ki bize doğru dürüst dini öğretmedin, dini yaşamamıza yardımcı olmadın, şöyle yanlışlık yapsın, oğlu evladı der ki bize İslami terbiye vermeden gibi ahirette hesabı soracak şeyleri yakaladıklarında birbirlerinden sorarlar. Herkes birbirinden hak iddia eder. Aman beni görmesin diye o kalabalıkta birbirinden kaçarlar, birbirinden uzaklaşırlar. Yani çok dehşetli bir manzaradır bu aslında. Vücuhun yevme izin musfirah. Ama o gün bir takım yüzler vardır. Sabah aydınlığı gibi parıl parıldır. Sabah aydınlığı gibi. Dahiketün gülmektedirler. Müstebşiretün neşelidirler. Müjde almışlar, müjdelenmişler. Sevinçlidirler. Ve vücuhun yine bir takım yüzler var bunun aksine. Yevme izin o gün, aleha gabara, üzeri tozludur. Yani o gün bir takım yüzler var, parıl parıldır. Bazı sahabiler derler ki, bu parıltı gece namazından kaynaklanır. Bazıları derler ki, abdest uzuvlarından dolayı, alınan abdestlerden dolayı parlar. Bazıları da derler ki, Allah yolunda cihad edenlerin, Dünyadayken cihat meydanlarında yüzlerine doluşan o tozlar artık orada bir nur haline dönüşür. Yani dünyadayken Allah için yapılan şeyler orada nura dönüşür. Bir hadis-i şerifte vemen kesura kesuret salatuhu fi leyli hasunet vecuhu fi nehar <gülüyor> diye bir ifade geçer. Kimin gece namazı çok olursa gündüz yüzünün güzelliği daha fazla olur. Yani gece namazı insanın yüzüne gündüz bir güzellik verir. Orada da ahirette bu daha fazla bir parlaklık olarak karşımıza çıkacak. Allah Teala bizlere de nasip etsin. Buna karşı bir de vücuhun yevme aleha alehe gabara. Bir takım yüzler vardır. Yüz, toz topraktır. Toz toprak kirli. Terhakuha katara ayrıca onu bir de kara, karalık, siyahlık kaplamıştır. Hem toz topraktır, hem siyahlık, yani kat kat çirkinlik. Ulaike humul keferetül fecere işte bunlar, yüzü böyle toz topraklı ve kapkara, simsiyah kesilmiş olanlar kafir facirlerdir. Kafir, yani nankörlük yapmışken, yani, facir de günahkar. Yani Allah'a inkar etmekten başka bir de yaşadıkları hayatta hep günah olan şeyleri, kötülükleri yapmışlar. Yani bazı kafirler vardır. Hayatları evet Allah'ı tanımazlar ama bir kendilerince bir ahlaki tavırları, dürüstlükleri vardır. Ama bazı kafirler vardır. Onların hem kafirlikleri vardır, hem de facirlikleri yani günaha batmış bir hayatları vardır. İşte bunların yüzleri ahirette Böyle, bu şekilde, çirkin bir şekilde görünecek. Yani daha mahşer meydanındayken, kimin ne olduğu az çok belli olacak demek ki. Cenab-ı Allah o dünyada yüzü aydınlık olanlardan, nurlu olanlardan eylesin. Anasından, babasından, çoluğundan, çocuğundan, eşinden, kaçanlardan eylemesin. Onlara karşı hesap veremeyecek durumda bizleri eylemesin el fatiha inna hadzal ve mu'minin ve